Merhaba, ben Vedat Ozan. Bir Koku programına da hoş geldiniz. Geçen hafta İlaç ve Parfümün Sihirli Dünyası isimli kitabın yazarı, Sayın Profesör Doktor Zeki Tezbey ile yaptığımız söyleşinin ilk bölümünü yayınlamıştık. Birbirinden ilginç başlıklarla 20'ye yakın kitabı var Zeki Bey'in ve müsaadenizle bunların birkaç tanesinin ismini sayayım. E, matematiğin Kültürel Tarihi, Otomatlar Mekanik Oyuncaklar Tarihi, Fiziğin Kültürel Tarihi, Biyolojinin Kültürel Tarihi, Kağıt ve Atbaanın kültürel tarihi, mitolojinin kültürel tarihi, tekstil ve giyim kuşamın kültürel tarihi, astronomi ve coğrafyanın kültürel tarihi, Gündelik Yaşam ve Eğlencenin Kültürel Tarihi, Tıbbın Gizemli Tarihi ve şu an elimizde olan kitap, hay yayınlarından çıkan İlaç ve Parfümün Sihirli Dünyası. Dinleyenleriniz hatırlayacaklardır, geçen hafta sohbetimiz bitki veya çiçeklerin yağlarının damıtılması, yani distilasyon ve distilasyonu ilk kimin bulduğu kısmına geldiğinde maalesef süremiz bitmişti. Bu hafta geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz ve damıtmanın kökenlerinden gemici Simbad'a kadar uzaklaşıyoruz. Uzayan sohbet dolu bir 20 dakikayı daha hep beraber paylaşıyoruz. Kiminlerde tam yaptığı belli değil ama şunu söylüyoruz. Özellikle ee, su buharı damıtması olmak üzere başka teknikler de uygulamışlar. Ondan sonra yani damıtma kaplarının dizaynı, değişik değişik kap tarzları. Bunların her türlü çeşitlemesini denemişler Araplar, Müslüman kimyacılar. O bakımda e, onlar öncelik taşıyor. Ama ondan önce bir şekilde başkaları da yapmış olabilir. Yazılı kaynak kalmamıştır, bir süre uygulamıştır, unutulup gitmiştir. Anlatabildim mi? Bunlar Araplar tabii kitaba da döktükleri için. Evet. Bunlar kalıcı olmuş. Biz yazılı kaynak üzerinde... Ne kaldıysa elimizde olabiliyoruz. İşte Ama evet. bir de böyle ne bileyim milattan önce bilmem kaçıncı yüzyıldan kalma bir imbik bulsak, ki Hindistan'da buna benzer şeyler bulunmuş bu Mohenjo Daro ve Harappa, Indus Vadisi Uygarlıkları diye geçer. Bu mesela onlarda böyle bu kabil bazı şeyler bulunmuş ama tam ne olduğu anlaşılmıyor. Onlar zaman içinde netleşecek. Anladım. Bir tane bulunmuş kırık dökük mesela anlayamıyorsunuz. Onun çeşitlerini bulmak lazım. ondan sonra yorumlanacak. Kolay bir şey değil yani. Peki bu koku hep doğudan yani hani derler. Ex Luxus Orient derler. Işık doğudan evet. yükselir. Aslında evet. ben yani perfumum Orient de diyorum. <gülüyor> Koku da doğudan yükseliyor. <gülüyor> çok güzel. Çok, çok 1300'lerde bu alkol işin içine girmesiyle beraber yavaş yavaş bu işin mecra biraz kayıyor gibi geliyor. İşte sizin de yazdığınız gibi Macar suyu bir 300 sene sonra falan Kolonya bunlar önce içilir her derde iyi gelir vesaire sonra kokulu olsun falan hem ilaç niyetine, hem şey. ilaç niyetine hem bir şey niyetine falan ondan sonra bu iş bu bir kopuyor ki bir daha artık doğuya neredeyse dönmüyor gibi doğu da bu işin hammaddecisi olarak kalıyor sadece şimdi bu kırılma e, e, noktası niye niye doğuda bunu alkol bazlı parfüm yapamıyorlar şöyle açıklayabilirim şimdi bir kere Amerika 1492'de kabaca 1500'de Keşfedildi diyelim. Ondan önce eski dünya tabir ettiğimiz üç kıtada yerleşim uygarlıklar var. Avrupa, Asya, Afrika. Avustralya çok geç keşfedildi. Kutuplar ulaşılmazdı vesaire. Amerika'da bilinmiyordu ama Amerika'da insanlar yaşıyordu eski Mayalar, Aztekler yaşıyordu ama Avrupa'nın onlardan Hı. haberi yoktu veya onların dünyayla öyle sıkı bir iletişimi, etkileşimi yoktu. Şimdi eski dünyada biliyorsunuz i, ipek yolunun ardından bir de baharat, baharat yolu oldu. diye bir şey var. Şimdi baharat her iklimde yetişen bir şey değil. Güneydoğu Asya, Endonezya, Hindistan, buralar yani bu tropikal iklim kuşağı baharatın, pek çok baharatın ana vatanı. Günümüzde de hala öyledir orada şey yapılır, satılır. Anlatabilir mi? Bunun baharat üzerine tabi baharat yanı sıra güzel kokular da, parfümü bilmem tüslüleri bunları da alacağız. Yani safranı alacağız, mürü alacağız, miski alacağız, ambe alacağız, alacağız hayvansal şeyleri. Bunların üretildiği, pazarlandığı şey o. Uğruna savaşlar yapılmış. Uğruna maskolog ama Afrika'nın güneyine dolaşmış Hindistan'a giden bu baharat Karayolu üzerinden olan şey alternatif deniz yolu üretmek üzere. Dolayısıyla üretildiği yer odada olduğu için batıya doğudan geliyor. Batıdan gelecek hali yok çünkü Amerika o zamanlar bilmiyor ama Amerika'nın keşfinden sonra Amerika'dan da bazı ilaçlar, bitkisel maddeler gelmiş. Kına kına bitkisi oradan gelmiş sıtma hastalığına karşı. Kavuçuk oradan gelmiş oradan sonra. Okuya bakarsak vanilya, kakao bunlar da Amerika. kakao kahve orada şey malzeme olarak oradan gelmiş. Bunun gibi pek çok şey var. Ama uzun yıllar boyu yani baharat diye alacağımız ama Amerikanın keşfinden sonradır Magellan'ın Hindistan yolunu açması üç gemi dolusu şey getirmiştir, 60 katı kar etmiştir yani muazzam bir servet edilmiştir o bir seferde. Fiyatlar alabildiğine yükselmiştir. Oradan yapılan gelirle Portekiz'e kocaman bir manastır inşa etmişler. Baharat parası diye geçiyor tarihte. Onu ben geçen ay Portekiz'i gezmeye gitmiştim. Evet gitmiştiniz. Oradan, oradan öğrendim. Orada yazıyordu tanıtmalığında. Bu manastır Hieronymus manastırı Hizbon'da. Ondan sonra da Gama'nın seferinden sonra baharattan alınan gümlük vergilerinin biriktirilmesiyle işte kral bilmem kim tarafından yaptırmıştı. Muazzam bir manastır. Yani parfüm ex-orient. Ama, ama bu işin yani piyasasının hakimiyeti 1300-1400 derde batıya bir geçiyor. Doğu ondan sonra sanki biraz ikinci planda kalıyor gibi. Yani tabii gene ham maddeyi veriyor vesaire Çok ama maddeyi... parfüm dünyasının şeyleri işte... Şimdi bir kere e, o ya ben sanki biraz alkollü şeyin kullanılmasının avantajına bağlıyor gibiyim. <gülüyor> Batıda, alkollü ortamda. Şimdi parfüm konusuna bakarsanız evet. Evet, baharat al, Baharatla alkolün bir alakası yok. Baharat çeşitli maddesi olarak yemekte kullandığımız şey. Koku maddeleri bunlar hani sizin de biraz önce söylediğiniz gibi değişik bileşimlerde günümüzde olan şekilleriyle hazırlanması için alkolle muamele edilmesi, karıştırılması, belli yüzdelerde alkollerle hazırlanması lazım. O 1400'lerden, 1500'lerden sonra olmuş. Fransızların, İtalyanların öncülüğüyle ondan sonra, hatta 1700'lerden sonra bunlar adım adım gelişmeye başlamış. O öyle yani şimdi e, yani Köl, Köln suyundan sonra kokmuş bu iş artık. Köln suyu, işte biz kolonya diyoruz ona. Ondan sonra Fransızlar almışlar sazı eline. Onlar o dünyaca meşhur o Chanel'ler bilmem neler onların hepsini saymakla bitmez. O Fransız markalarının kitapta onları ben pıhtırasıya yazdım falan. Ondan sonra alkol almış sazı eline. O şekilde e, boyut daha değişmiş. Şimdi İslam dünyasında alkol kullanımı haram olduğu için, yasak olduğu için değişik iki rivayet var yalnız. Birisi der ki eğer böyle bir yasak olmasaydı Araplar, Müslümanlar damıtma tekniği gibi kimya tekniklerin böyle şahını yapardı. Ama hep alkolü uzak durdukları için. Şimdi alkol kimyanın temel maddelerinden bir tanesidir. Yani bizim ilaçlarımız bilmem nedeni, çoğu alkol üzerinden olur. Bunlar alkolü reaksiyona sokarak biz binlerce kimyasal bileşik yapıyoruz. Dolayısıyla alkol, kimyanın vazgeçilmez bir organik bileşeni. Alkol olmasa kimya böyle olmazdı. Anlatabildim mi? çok değerli bir çözücüdür. Suda çöz çözemediğiniz şeyi alkol alkolde çözersiniz. çözersiniz. Alkolde de çözemeyeceğiniz şeyler vardır. Onu mesela benzinde çözersiniz. Arabanızın üstüne yukarıdan çam balı reçinesi döküldü. Ne su çıkarır, ne alkol çıkarır. İkisi de çıkarmaz. Ama benzinle, gazyağıyla sildiniz pırı pırı çıkar. Her bir çözücünün özelliği farklı. Tabii çözme özelliği dışında bir de reaksiyona girerek daha başka maddelere dönüştürme. Kimyacılar 3-5 temel maddeyi alırlar. Bundan binlerce, milyonlarca madde üretirler. Ham maddelerinden bir tanesi, önemlerinden bir tanesi alkoldür. Şimdi bir görüş öyle söyler. Bir görüşte der ki, Müslümanlar bunu içmedi ama alkolü damıtmayı elde etmeyi biliyorlardı diye. Bu ünlü bir Müslüman bilim tarihçisi var. Onun tezidir özellikle. O cabirin falan kitaplarından hareketle bunun şarap ruhu diye geçer hı hı. ifadelerde çoğu zaman. E, alkol. Zaten ruh, Onu... doğuda ruh diye geçiyor. Yani. Ondan sonra e, ispirit evet, Spirit, Spirit ruh geliyor. demek. Yani kökeni oradan geliyor. Bunu ...bildiğini elde ettiğini ama içmediğini yani içmek gerekmiyor elde edersin, ondan başka şifalı şeyler yaparsın, o ayrı bir olay. Yani kullanmak ayrı, bunu değişik alanlarda kullanmak ayrı. Öyle tezler var ama dediğim gibi şeyler, Müslüman kimyacılar veya güzel koku hazırlayıcıları, daha ziyade böyle su aldatmasıyla dediğimiz gibi ırtiyat dediğimiz gibi, yani böyle güzel kokulu bileşenleri onları o bitkilerden bilmem neyden, özünden toplayıp, bunları küçük şeylere koyup, çoğu zaman işte e, ibadet için falan sakalına ihtiyar amcalar öyle sürüyorlar. Daha sonra, alkolden uzak bitki aromalı koku maddeleri bunun üzerine yoğunlaşmışlar. Evet, evet. benim de dikkatimi o hep o çekti. Çünkü yani ya ya bazlı parfümler ya katı parfümler yani evet. ointment dedikleri o merhem tipi parfümler ama alkollü parfüm yok alkollü Şimdi parfüm de alkolün hep uçun tabii yani. bir kere o yağı çözmesi bir ikincisi onun uçuculuğunu sağlaması tabii işte i̇kincisi çok taşıyor yani biliyorsunuz yani. bu uçacak bunu uçucu hale kanat takıp uçuran alkol alkolün fonksiyonu orada o kolonya kolonyada alkol var limon kolonyası içinde limon esansı var. Ondan sonra limon esansı burnunuzun yanına yaklaştırmazsa kokmaz yani. Onu alkolle yapıyorsunuz ki hemen çapacak koksun, etki etsin. Evet, evet. Şimdi bir de parfümün dışında şey de ilginç. Yani kokulu maddeler bir tek böyle işte teneydi ne bileyim ben kulağın arkasınaydı, bileğe vesaire değil. <gülüyor> Mesela gene sizin kitabınızda bir not var. Bu İstanbul koyu veya Kos adasından. <gülüyor> E, Sultana 17. yüzyılda senede 3 ton sakız geliyor vergi olarak ve bu sakız da e, sarayda hanımların veya beylerin hem diş bakımı hem de ağız kokusunu gidermesi için e, kullanılıyor diye. Yani böyle ilginç bir... ben bunları belirli kaynaklar da ya yani. bu Türkçe kaynaklarda onlar bir şey. Evet. Ben başkalarının yazdıklarını orada aldım. Tabii var ama çok güzel alındı alındı tabii alabiliyorsunuz. Yani sonunda. bütünsel olsun diye bir boşluk kalmasın diye okuduğum her kaynağı böyle hiç birer iki şer sattır paragraf da olsa bu şekilde değerlendirdim. Şimdi sakız biliyorsunuz özel bir kokusu var damla sakızı gibi çam sakızı gibi özel bir kokusu var bunlar aromatik maddesi var eee dediğimiz yani ağız kokusunu gayet güzel giderir. Bir de sakız hani dişleri güçlendirir, hı hı. temizler falan diye. Ondan sonra orada öyle geçiyor. Yani sarayda, haremde diyelim. Dazzede bayanlar öyle bir tüketim şeyi varmış. Tabii Osmanlı kendi toprağından e, toplağından, kendi varlığından geliyor bu ediyor olarak. Öyle bir bilgi var. Bir de bu amber meselesi ha. benim çok ilgimi çekiyor. Çünkü bu amber meselesi hala yani bugün bile e, bu işi, mesle, parfümü meslek edilmiş insanlar tarafından bile karıştırılıyor. Amber'i gördüler mi? Türkçe'ye kehribar diye çevirip yazıyorlar. Halbuki kehribar lan gri amber çok farklı Ben saçımı, şey. saçımı başımı yoluyorum. Hocam ben yoldum göreceğiz. kalmadı o, Tamamen <gülüyor> tamamen yani e, ne olduğunu bilmeden, böyle e, otomatik tercüme gibi falan e, şey oluyor. Şimdi amber kelimesi iki anlamlı bizim e, Türkçemizde, literatürümüzde veya kültürümüzde. Bir tanesi amber balığının bir salgısı olan güzel koku maddesi. Balinan'ın salgısı. Miskü amber dediğimizdeki evet. o amber. Amber bir hayvansal koku maddesi. Bir de Tesbih var, kehribar tesbih. Ona da amber deniyor. Yani Arapçada biri ambar diye N harfiyle biri M harfiyle geçiyor. Arada harf farkı var ama biz ikisine de amber diyoruz, kehribara kokuyu yapıştırıyoruz, yakıştırıyoruz, kokuya da kehribarı yakıştırıyoruz. Ya yani kehribar kokmaz ki. Kokmaz, aynı şekilde. Kehribar yani. kokmaz. Yakarsan belki kokar ara Üstte kullanılıyor, doğru söylüyor. Kehribar'ın mesela Almancası Bernstein'dir. <gülüyor> Yanar taş, burning stone, evet. İngilizcesi, benzer evet. birbirine, ondan sonra yanar taş, latincesi de öyledir, anlatabildim mi? Çok eski dönemlerde ateşin üstüne bunu kırarlarmış, kızgın saçın üzerine koyarlarmış, yavaş yavaş onun tütsü gibi, çünkü reçinedir. Reçinedir, sert Yakarsanız reçinedir, kokar keiri var ama yakarsan kızgın saçın üzerinde, evet, evet. ondan sonra. Bu böyle yani e, amber'in iki anlam var. Bir tanesi o, bir tanesi o. Ondan sonra şimdi e, değerli taş yani değerli taş olana keirivar demek lazım. Ona amber'i kullanmamak lazım. Öbürüyle karışmasın. Evet. Öbür amber'in de var demek tane lazım. Ismi var. Başka sığınacak şey yok. Evet, evet, Ama söylüyorum. bunun keirivarı var. Yani Esmer amber deniyor, gri amber deniyor, ak amber deniyor. Onun şeyleri var. Parmak olarak kullanılan malzeme. O var amber bir otta ismi var o isimde ona bırakalım derim ben. Evet. Doğru söyledim, Ben de sizinle aynı <gülüyor> konaktayım. Bu amber çok kuvvetli tabi yani koku dünyasında da koku tarihinde de amber ismi çok kuvvetli gelmiş herhalde ki mesela pek çok bitkinin de latince ismine baktığımız zaman mesela bizim sığla ağacı liku idambar orientalis diye evet. geçiyor. Mesela i̇lla bir amberlik oraya evet, da şey damlar, yapılmış evet, evet. Bak onu siz yakaladınız. Ambrektolit var mesela, şey var gene böyle bir amber şu anda kullanılması yasak sağlığa zararlı olduğu için. Mesela böyle bir bitki var gene ambere benzeyen bir kokusu var. Zaten ambere benzeyen koku, miske benzeyen koku çok önemli iki tarif malzemeleri tarif ediyor. Latince'de geçiyor. Ambarbaris. Evet. Bu Barberi dediğimiz şey. Yani İngilizce'de Barberi diye geçer. Evet. O da yani aynı kökten geliyor. ...ambar diye başlıyor. Sonra o ilk hecesi silinmiş İngilizceye. Barbary diye geçmiş. O da öyle. Ben onu dün bunu keşfettim. Biraz önce evet. konuştuğumuz konuyu keşfettim. Mesela onu da işledim. Benim ayrıca bir sözlük dosyam var. Yani her kelime etimolojik olarak nereden gelmiş... Çok Mümkünse tabii. onların Fransızcası, İngilizcesi, Almancası, evet, kitabınızda Açıklaması gibi. zaten hep yanında ha. şeyleri var. Evet. Ondan sonra ben o şeyi seviyorum yani hangi kavram nereden gelmiş. Tabi bu etimolojik araştırma bu kavramların, kültürlerin yayılma yönünü de gösteriyor. Çok, Çok doğru. Özlü olarak evet. gösteriyor, şundan doğru. şuna geçmiş, evet. bundan buna geçmiş, evet. şimdi Arapçadan, Farsçadan Batı dillerine hangi kelimeler geçmiş? Bugünlerde onun üzerinde çalışıyorum. Anladım. Bu sandal ağacının da isminin böyle bir yolculuğu var. Saydanani'ye kadar gelip evet, ilaç evet, olabilen evet, bir şeyi evet, var değil mi evet, hocam? Aslında şey. Hint'ten kalkıyor Hint'ten e, ama batıya kadar Şandal, Çandal gibi Hintçesi evet. böyle bir şey. Ondan sonra Arap tüccarları bunları şimdi Hindistan'la eski dünya arasındaki iletişimi Arap denizciler, tüccarlar, ta simbat efsaneleri falan, binbir gece Doğrudur. falan oradan kaynaklanır. Hint Okyanusu, evet. Okyanusu eskilerin düşüncesinde korkulacak, uğursuz tehlikeli bir deniz. bakarsınız canavarlar var, yer falan diye korkutmuşlar. Başkaları o ticaret yoluna dadanmasın diye. Anlatabildim mi? Yani Hindistan'dan alıp efendim, Arabistan'a Mısır'a Denize getiren Araplar, getirip götüren Araplar. Sabah Melikesi, Belkıs, Yemen ülkesindir. Değil mi? Yemen, Arabistan en güneyi. Zengin, yeşillik, bereketli topraklar. Hindistan'a en yakın Arabistan parçası. Evet. Yani ticaret oradan geliyor. Bütün kokular Yemen'den geliyor. Mutlu Arabistan deniyor Yemen'e. Zengin, varlıklı. Kervanlar Hazreti Muhammed döneminde kervan malları oradan geliyor, oradan Suriye'ye, Irak'a, Arabistan üzerinden taşınıyor, götürülüyor, getiriliyor. Anlatabildim mi? Bağlantılar bu. Yani sandal ağacında oyun... sandal ağacında ilk defa oradan getirilmiş. Çok ilginç bir şey. Ben tabii sonradan fark ettim. Bir bayan arkadaşın elinde bir yelpaze. Ondan sonra salladıkça. Koku geliyor. Salladıkça koku geliyor." dedim. Ya sordum tabii. E, kitabını yazacak adam her şeyi sorar. Dedim, "Affedersiniz bu dedim kokuyu dedim siz mi bunun üzerine döküp de sallayınca? Yok dedi, "Bu kendi doğal kokusu." Bu dedi sandal ağacı dedi. Kaç sene önce böyle bir şey sormuştum. Hakikaten öyle. Yani onu sandal ağacından yapmış yet bazı onun kokusu devamlı üzerinize çarpar. Ferahlık verir. Çok pahalı olduğunu tahmin ediyorum. Ha, bu sandal ağacı pahalıdır. Ama Şimdi ticari şeyde değişti bazı şeylerin boyutu. Bu da elde edilebilir. Olabilir. Öde ağacından da tesbih yapıyorlar. Burada Mısır Çarşısı'nda bile var mesela. Var. Onda da çektiğinizde var. kokuyor gibi böyle kokulu malzeme tabii çok Var mı? Koka ağacı derler. Benim babamdan yargâr kalma bir şeyim var. Ama yani belki ona da babasından kalma 100-150 yıllık kuka veya koka deniyor. Bu... Iı, Tabii şimdi artık biraz fosilleşmiştir 150 yıl bekleyince koksumoks falan gitmiştir. Evet. Kehribar'da da öyledir. Bakın kehribar çektikçe elinizin sıcaklığıyla ısınarak o hafif koku verir. Evet. Kehribar'ın iyisi öyle hafif koku verendir. Koku ağacı da öyle. Devamlı elinizde çekerken tesbihi ısınmakla birlikte hafif bir koku verir. O nedenle kokulu sert ağaçlardan tesbih yapmak geleneği İstanbul'da. Evet, evet. Tesbihin zaten İngilizcesi Rosary. Evet. Gül, gül şeyi yani evet. e, ama onun çok şeyini bilemiyorum. Gül ağacı çünkü bizim bildiğimiz gülün ağacı değil. Gül ağacı diye ayrı bir ağaç var. Brezilya'da daha çok yetişiyor. Rosewood dedikleri bir şey. E, oradan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama biliyorum ki Amerika'da çok böyle kurutulmuş güllerden onları bir şekilde üstünü bir şeyle de kaplayıp yani o inanışın tesbihlerini o şekilde yapan da. Evet. Bir sürü de insan var. Hocam vaktinizi aldık. Çok Estağfurullah iyi bir, iyi bir ben, ben çok oldu. memnun oldum. Çok yani, çok teşekkür ediyorum vakit ayırdınız. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Konuğumuz Profesör Doktor Zeki Tez Bey'in programımıza konu olan kitabının ismini bir kez daha hatırlatıyorum. Hay yayınlarından İlaç ve Parfümün Sihirli Dünyası, Tarihte Eczacılık, Güzel Kokular ve Kozmetik ismini taşıyor bu kitap. Zeki Bey'e çok sıcak ve nemli bir yaz gününde bize ayırmış oldukları vakit için tekrar teşekkür ederek bugünkü yayınımızı sonlandırıyoruz. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler dilerken soru, öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimiz. Hatırlatıyorum koku programı at yahoo.com yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi facebook.com taksim koku adresinde görebilirsiniz. Ben Vedat Ozan radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Koku.